Bismillahirrahmanirrahim velhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin velhamdülillahi rabbil alamin. Suret-ül-Kita. Diğer adı bunun Muhammed'dir. İkinci ayette Ali İmran'da olduğu gibi Muhammed ismi geçtiği içindir ki bu mu? sureye Muhammed adı da verilir. Bu sure Bedir Savaşı'ndan sonra fakat kuvvetli ihtimale göre o Savaşı'nda indiği ve savaş konularını feth savaş demektir. Konularını ele aldığı içindir ki ondan dolayı sure Feth sure <szybieran> Suresi de denilmiştir. Medine yetimi illake edin kariye. Medine bu veçhe-i min kariye hariç Medine'de nazir olduğu da ifade edilir. Ve yaşamanın ef'is mesela sure a'ya 38 veya 39 Ayet-i oluşmuş olmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Celalehinden Kital suresinin tefsiri şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine keferru. O kafirlere gelince. Elleziz cümlesidir. Türkçedeki ki manasına veya diğer bir ifadeyle noktalı virgül şeklinde kullanılan cümlelerdeki manayı ifade eder. O kafirler ki ne yaptılar? başka doğru Kendilerinin dışındakilerini engellediler, mani oldular. Neyden? Ansabii lillah. Allah yolunda. Demre hafize dedik ya mesela ansabii lillah. An gelmişse demek ki ondan sonraki mutlaka esledir. Allah'ın yolundan alıp koydular, alı koyarlar. E yani Allah'ın yolundan kasıt e iman, imandan alı koydular. Adalle ahbata amalihim. Allah da onların amellerini boşa çıkarttı. Ne gibi? Mesela bunlar tuttular başkasına yemek yedirdiler. Yani iman olmadıktan sonra yapılan amel iyi bir amelde olsa o amelin ona artık puan olarak getireceği bir şey yok. Ancak ne yapar? Cehennemdeki dehşetini, azabını hafifletmiş olur. Yoksa onu cehennemden kurtarıcı bir sebep değildir. Fasratul <gülüyor> erhami. Akrabaları ziyaret etme. Efelâ yerevle lâ fil âhiyeti sevaben. Onlar ahirette, aa ben akrabamı ziyaret ettim, fakirleri yedirdim. Onun sevabını görmüyor mu amel defterimde? Demeye hakkı yoktur. Onu da göremez çünkü iman olmadığı için ve aynı zamanda ay hayra imana mani olduğu içindir ki onun amelleri bir şekilde boşa gitmiş olur. Ve üzerine bir ha fit dünyamın Ama ne olur? Yaptığı o iyiliklerin karşılığını bir teşekkür olaraktan, iyilik olaraktan insanlardan görür dünyada Allah'ın fazla olaraktan onun karşılığını ödülünü görmüş olur ve resüne amel ama iman edenlere gelince ve amelü sarihah iyi amelde bulunanlara gelince he, ve aynı zamanda ve amelü imanuz zira Allahu Muhammedim işte buradaki Muhammed sözüylenden dolayı Muhammed suresi Muhammed'e indirilene iman edil İman edip de yine salih amel işleyenlere ki o Muhammed'e inen ney? Ey Kur'an. Muhammed'e inen Kur'an'a iman edenlere gelince ki o Muhammed'e inen o kitap Kur'an. Ve vel hakkü min Rabbin Rabbinden hak olarak Muhammed'e inmiş olan kitaba indirilene salih amel işleyip iman edenlere gelince he, ne oldu cevap geldi. Keffere <gülüyor> anhum. Hani keffaret-i diyoruz. Allah yapılan iyiliklerin karşılığında günahları affetmesi. Allah <gülüyor> Allah onları mağfiret eder, günahlarını bağışlar. Seyyiatihim <gülüyor> kötülüklerini, günahlarını Allah siner onları bağışlamış olur. Daha ne yapar? Daha ne yapar? Hu <gülüyor> aslahu Hallerini ve durumlarını Cenab-ı Allah ıslah eder, düzeltir. Ey halem. Fe la halleri düzelince ne olur? Allah'a itaat ederler. Yani layasunahu Allah isyanda bulunmamış olurlar halleri düzelmüş olmasından dolayı. İşte lalike işte bu durum. Eknar amali kafirlerin amellerinin boşa çıkması ve tekiyir seyi adi Müslümanların günahlarının silinmiş olması nedir? Bir enne şu sebepledir. Bir sebebi en annelesine kafir o. O kafirler ki ne yapıyorlar? İttebû ul <gülüyor> el küfre. Küfre, bâtıl ve sapıklığa tabi oluyorlar. Ama o ennellezîne âmenû iman edenlere gelince onlar ne yapıyorlar? ol <gülüyor> hakka. Onlar da hakka tabi oluyorlar. Haktan kasıt el <gülüyor> iman ve Allah'a imana ve birlemeye onlar tabi oluyorlar. İkisinin şeyi bu. O hak ne? Tabi oldukları hak min rabbihim. Rablerinden kendilerine gelmiş olan, gönderilmiş olan hakka da tabi oluyorlar. Kedâli işte durum böyledir. Ey misli el beyan Hal ve durum, beyan ve izah işte böyledir. Ki işte durum, hal ve beyan böyle olduğundan dolayıdır ki يَدْرِبُ اللّٰهُ لِنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ Allah ne yapar? Böyle temsiller getirir. Örnekler getirir insanlara. Yübe günü onların hallerini beyan etmek suretiyle. Yani fırkafir yuhbitu amel ha kafir ne yapar, ameleni yok eder. Yübe yuhem. Ve müminü yumferul zelle onun da zellesi bağışlanmış olur. Zelle şu anlamına gelir. İleride geldikçe de ifade edeceğim, peygamberler günah işlemezler. Onların ayaklarının kaymasına zelle denilir. Zerle ile hata arasında fark şu, hata ayak kayıyor düşüyorsun, zerle ise ayak kayıyor düşmüyorsun. Diğer bir ifadeyle zerle küçük günahtır, hata büyük günahtır. Onun için peygamberler mesela ayakları kayar ama Allah'ın koruması ismet dediğimiz ismet sıfatından dolayı, Allah'ın koruması altında olduklarından dolayı peygamberler düşmezler. Korunmuş olmaktadırlar, onların yaptıklarına zerle adı verilmiş olur. فَيْدَا لَقِيْتُ مُلَّذ۪ينَ Kafirlerle eğer karşılaşırsanız, karşılaştığınızda ne yapınız? İzar şart edatının cevabı fe ile beraber gelmiş oldu. فَدَرْ بَرْرِقَابُ Boyunlarını vurun. Boyunlarını vurun. Maslarun, bu nedir? Maslardır. بَدْرُمْ مِنَ الَّفْزُ بِفِعَلِهِ Burada kendi lafzından olan fiilinin yerine getirilmiş olduğundan dolayı masdar olaraktan ifade edilmektedir. E yani fadri bu rikabahum, fehtarber rikat demek fadri bu boyunlarını vurun manasına. E yani uhtuluhum onları öldürün. Ve bir dar darber rikab, niye darber rikab diye ifade etti? Çünkü bir ennel hal ve fil katli, çünkü savaşta çoğunlukla durum nedir? En bir bi darbir rakabeti, çünkü ölüm durumu neyle gerçekleşiyor? Boynunu vurmakla gerçekleşiyor. Boynunu vurmakla gerçekleştiği içindir ki ayet ondan dolayı genellikle darber rikab ifadesi kullanılmış olmaktadır. Onun şeklinde zikredilmiştir. Bu durum ne zamana kadar? Hatta Hatta neydi mesela daha önce de sık sık ifade ettik nihayeti bildiriyor sonucu bildiriyor Hatta şunu örnek vermiştik değil mi Eker üstlemek Hatta ya balığı yedim nereye kadar başına kadar yani başı hariç nihayeti bildiriyor Çünkü burada Hatta ne zaman da ekser el katlu. on onları Onları o kâfirleri zayıf düşürdüğünüzde, güçsüz düşürdüğünüzde, onlar zayıf hale geldiklerinde. Ektertum <gülüyor> fihimul katle. Onlarda ne yaptınız Uhud Savaşı'nda oluyor bu? Şey, Bedir'de oluyor bu. Çok öldürdükleri için, çok öldürmeden dolayı onlara galip geldiğinizde, üstün geldiğinizde gelene kadar onlarla savaşın. He, daha sonra ne yapın? Feşuddû feemsikû anhum. Böylece onların onlardan elinizi çekin. En kadar bir rekabeti yani vurmak suretiyle öldürmek suretiyle onlardan elinizi he. anhum elimizi çekin ve esruhûm ve şuddû. Onları esir alın ve onları bağlayın. Elbette halk bağ ile bağlanacak ip ile bağla. Şimdi diyelim ki Kelepçe. Kelepçe olabilir. O zaman ip olabilir neyse. Bağlanacak esirleri alıp bağlanacak şey neyse. ne? مَا يُزَخُ بِهِ سُرًا Esirlerin kendisiyle bağlandığı şey, şimdi buna kelepçe adını da verebiliriz. Ha onları bağla bağlayın. Kelepçelerle onları bağlayın esir aldığınızda. He, esir aldın. Peki ondan sonra esirlik muamelesi ne? فَاِمْ مَا مَنْنَنْ Ya bundan sonra ne yapın? Onları minnetsiz olaraktan, mennen, minnetsiz ve karşılıksız olaraktan ya onları savun, bu nedir? Masturun. Bu ifade mastardır. Mennen bağlı mastardır. Yani mefgul mutlaktır. Bu nedir? Bedarun lafsı bir bi fiilihi. Bu da aynen demi söylediğim gibi kendi lafzından olan fiilin yerine getirilmiş olmaktadır. Eğer kemenon herhangi bir şey almaksızın bir bedel para herhangi bir karşılık almaksızın ya onları minnetsiz karşılıksız bırakın o imma ya da onlardan fidye alın yani kefa'dun bir malin herhangi bir mar karşılığında fidye karşılığında onları serbest bırakın ev da veya ne yapın Müslüman esirlerden takas yapın Müslüman esirlerle onları takas yapın. Onları o şekilde esirlere karşılık olaraktan Müslüman esirlere karşılık olaraktan bedel olaraktan bırakınız. Bu durum ne zaman ne zamana kadar devam edecek? Hatta tedavul harbu. Yüklerini atıncaya kadar. Yani eyyani ehleha. O hal ehli o yüklerini atıncaya kadar. Evzara, Yani etkâlehâ mine silâhi ve İster silah olsun başka şey olsun kendi ağırlıklarını atıp bırakıncaya kadar. He yani bir en yüslümül küffar. Mesela ne? Kafirlerin Müslüman kılınması, evveyyet kurufil ahdi veya aralarında yapılan bir sözleşmeyi kabul etmeleri Bazı bu nedir? Gayetü dil katli vel esra. Öldürme veya esir almanın artık bu nihai bir hududunu oluşturmuş oluyor. Ve dhalike işte bu durum. Yani haber mübteda-i mukadder'un. Bu ne demek? Mukadder bir mübteda'nın haberidir. E yani el-emru fi mazikire yukarıda zikrettiğim üzere iş, hal, durum. Velev eğer yeşa Allah, eğer Allah dilemiş olsaydı ne yapardı? Lantasar minhum bir hayri fitalin. Siz hiç onları öldürmek size Allah onlardan intikam alırdı. Eğer Allah bileseydi hiç sizi devreye koymayıp cihat gibi savaşa koymayıp bir hayli tarih hiç öldürme yoluna gitmek sizi bir mikrobunu gönderirdi. banasını kısardı. Lan tasareminum direkt ben onlardan Allah kendisi intikam alırdı. Ama bunu niye yapmıyor? Velakin emrehkum bihi. Lakin bunu kendi yapmıyor, emrediyor. Niye emrediyor? Ta ki liyeble ve ba'dikum ba'dan bir ba'din sizin bazınızı, bazınızı da sınamak ve imtihan etmek için Allah bunu yapıyor. Min mesela onlardan biri nedir? Firkita, mücahide etmek. Fe yasiru men kutile minkum Sizden mesela öldürülmüş olan cennete girerken ve minhum onlardan öldürülmüş olanlar da cehenneme girmiş olurlar. Ve'n-nadiyine O kimseler ki Savaşıyor, öldürülüyor. El ayet. Nezere Hı -hı. yavru bu ayet? Uhud günü. Bu ayet indirilmiştir. Vakat feşha fil müslübine el katle vel ceraha. Müslümanlar ki hakikaten zaten onlar da müşrikler de öyle diyordu. Uhud Bedir'in rovanşıdır. Uhud'da ne yaptık? Bedir'in rovanşını aldık. Yani Bedir'de 70 kadar kişi kaybettik. Oru 70 kişi kadar öldürdük. Şehit ettik. Sizden öldürdük diyerekler onların rovanşı olarak da he, ki o kimseler ki öldürülüyorlar. Fîse dille. Allah yolunda öldürülenlere gelince işte onlar felen lüdille yuhbitu amaluhum. Asla ve asla. Len ifadesi kesinlik nefi istikbaldir. Gelecekte olabilecek şeyleri de ortadan kaldırarak da kesinliği ifade eden Asla Allah onların amellerini boşa çıkarmaz. Len ifadesi bu manada o kesinliği ifade etmiş oluyor. Daha ne yapar Allah? Seyehdihim. <Sessizlik> Sin ifadesi Arapçada altı manaya geliyor. İngilizce'deki future gibi, will gibi, will ve shall gibi. Fivil ve Şel edatları gibi geleceği bildiriyor. Sin de altı manaya geliyor Arapça'da. Talep sual, tahavvul, itikat, vicdan, teslim. He. burada geleceği bildiriyor. Seyehdiyim. Allah onları fitgül ya ve ahirette ilamayan faovum. Dünyada da, ahirette de faydalanacakları, yararlanacakları yola Allah onları hidayet eder. Daha ne yapar Allah? وَيُسْلِهُ دَعْلَهُمْ Onların hal ve ahvallerini düzeltir, yukarıda geçtiği gibi islah eder. هَالَمْ فِيهِمَ Hem dünyadaki hem de ahiretteki hallerini Allah ne yapar? Düzeltir. Ve فِي dünya, Dünyaya gelince libenlem yok der. Mesela öldürülmemiş. Ve edrejefi kutulu tabliden genelde kutulu şeklinde ifade edilmiş olur. Mesela dünyada Cenab-ı Hak o öldürülmemiş olan kimselere ikram etmek suretiyle dünyadaki ahiretteki hadlerini de onların düzeltir buyutkili <gülüyor> <gülüyor> bunu cennete ve Allah onları cennete de koymuş olur. Allah onları İthal eder cennete. Arrefaha. Hangi cennet? Beyyeneha lehum. Onlara söylemiş oldu. Mesela Rahman suresinde cennetan. Onlar için iki tane cennet vardır diyor. Ha, onlara açıklamış olduğu, tarif etmiş olduğu, bildirmiş olduğu cennete onları koymuş olur Allah. Fe ehhedûne inâ minha Ve orada o meskellerine kendi yurtlarına, memleketlerine, evlerine, onların ne, Hak ne yapar, sevk eder ve eşnagın işlerini ve kadem-i min gayri herhangi bir yol göstermeksizin direktmen onlar o yollarını bulmuş olaraktan Allah onları böylece cennetine koymuş olur. Demek ki dünyada olanlar öldürülmeyenler içindir. Yukarıda dediği dünyada olanlar öldürülmeyenler öldürülmeyenler içindir. Ama öldürülmüş olan insanlar için onlara Rabbimizin beyan etmiş olduğu herhangi bir aracı olmaksızın men adeta daha önceden tanıyor, biliyormuş gibi gidecekleri zevcelerinin, meskelerinin hizmetçilerinin olduğu yere Allah onları ithal etmiş olur. He. O şekilde böylece Allah yolunda ölen, öldürülen, mümin ve kafirin pozisyonunu burada belirtmiş oluyor Rabbımız evet <gülüyor> ey iman edenler eğer Allah'a yardım ederseniz e yani dinahu ve rasulehu Allah'tan kasıt onun rasulüne ve dinine eğer yardım ederseniz ne olur? Şark edatının cevabı geldi yansurkum Allah da size hala adu hüküm düşmanlarınıza karşı yardım eder Düşmanlarınıza karşı Allah da size yardım etmiş olur. Daha ne yapar? وَيُسَبْبِتْ ayakları Ayaklarınızı sabit kılar, sebatlaştırır. يُفْبِيتُكُمْ فِي مَا تَرَكِ Yani o savaşta, yapacağınız savaşta gerisin geriye kaçmamak suretiyle, güç ve cesaret size vererekten o savaşta kaçmamak, savaşa devam etmek suretiyle Allah size bir sebat vermiş olur. وَلْنَزِينَ <gülüyor> كَفَرُوا Kafirlere gelince bu cümle müttedadır, müttedadır. Haberi ise şu. تَاسَو يَدُلُّ عَلَيْهِ فَتَاسَنْ لَهُمْ Bu ona delaleti diyor, ki, haberi de bu. فَتَاسَنْ لَهُمْ تَاسَنْ لَهُمْ aslında bir beladır. Bedduadır, beddua ifadesini. فَتَاسَنْ لَهُمْ Onlara yıkım olsun, helak olsun, yok olsunlar, mahvolsunlar, manasında bir bedduadır. E yani helaken, onlara helak olsun, yok olsunlar ve kaybetme minallah Allah'tan onlar için bir zarar olsun kayıp içerisinde olsunlar. He! Ve adla amalun yukarıda da geçti değil mi? Allah onların amellerine ne yapmıştı? Hoş. Ahbete. He, boşa çıkar. Atafa ala taser. Onlar Böylece helak oldukları içindir ki Allah da onların amellerini boşa çıkartmıştır. İrade işte bu, ey tasu vergidileri, onların amellerinin boşa çıkması ve sapıklık içerisinde olmuş olmaları ne sebebiyledir? Bi enne şu sebepledir ki onlar keriboma enzalallah. Ne yapmışlardı? Allah'ın indirdiğini kerih görmüşlerdi. Hoşlanmamışlardı. Çirkin görmüşlerdi. Neyi? Minel Kur'an, El Müştemir <gülüyor> alel tekarife bütün sorumluluğu içerisinde barındırmış olan o Kur'ana, inen o Kur'an'a, Allah'ın gönderdiği Kur'an'a karşı hoşnutsuzluklarını dile getirmişlerdi. Bunun üzerine Allah da ne yaptı? İşte cevab olarak fa <gülüyor> ahbata Onların amellerini boşa çıkarttı fil ard. Bu ayet Kur'an'ın çok yerinde, geçer ve Hak tavsiye eder. Efelem yesyuru fil ard? Yeryüzünde gezmezler mi? Seyretmezler mi? Gezip yürümezler mi? Bakmazlar mı? He fe baksınlar. Kendilerinden öncekilerin ahiretlerinin ne olduğuna Helak olan o kavimlerin ne duruma, ne duruma düçar olduklarına, düşmüş olduklarına bir bak, yeryüzünü gezip de bir bakmazlar mı? Bir baksınlar yani, ne olmuş, ne olmuş? Dember Allahu Aleyhim, denlere altın üstüne getirmek, yok etmek, helak etmek manasına geliyor. Cenab-ı Hak onların üzerine helak yağdırdı, yokluk yağdırdı, onların altının üstüne getirdi. Elbette enfusen ve evladları, hem kendilerini, hem evlatlarını ve emvarı hem de mallarını Allah helak edip yok etti. Ve kafirini emsaliye. Kafirler içinde geçmişte böyle var mı? Var. Oldu mu? Oldu. O halde kafirler içinde bunun emsali ve benzeri vardır. Eyyi yani ensel men kablahım. Ondan öncekilerin ahkibetlerinin misali böyledir. Kafirler için bunun benzerleri vardır. Zalik'e işte bu durum eyyi yani nasrülmüminin Müslümanların yardımı ve kahrürlü kafirin ve kafirlerin kahredilmesiyle Allah gibi, helak edilmesi idilal gibi işte bu durum şunu gösterir ki bir enna bir enallah'e muhakkak ki Allah nedir? Mevla, veli ve nasir kimin? Ellazina <gülüyor> amenu. İman edenlerin yardımcısı, velisi ve dostudur. Ama ve <gülüyor> en-kafirine. Kafirlere gelince, la <gülüyor> mevlalehum. Onların ne bir dostu, ne de bir yardımcısı yoktur. Allah onların dostu da değildir, onların yardımcısı da değildir. 12. ayette İnna Allaha ki Allah, yutilullezina amenu. İman edenleri koyar ve salihat. İyi işlerde. Hep Kur'an'da böyle geçer. Aminu ve salihat. İman edenler salih amel işleyenler. Nereye koyar Allah edhale evet. yudhiru idhalen. Nereye? cennetin cemi, çoğu, cennetlere. Demek ki bir tane cennet yok. Demin Rahman'da söylediğim gibi bir cennetan, iki cennet. Ha, öyle cennet ki onun sıfatı. Tekrimi har Altlarından nehirlerin atmış olduğu cennetlere. Ama ve lezine keferun. Kafirlere gelince yetemettuune dünya. onlar ne yaparlar dünyada temettü eder faydalanır metalanır, yararlanır alacağını burada alır. Yani dünya onların ahiret ağırlıkla el imanı olmuş oluyor. Ve yurunah o kafirler dünyada faydalanırlar ama onların faydalanmaları nasıl? Onlar yerler kemate ekulur hayvanların yedikleri gibi de yerler. Hayvanların otlara saldırdıkları, yiyeceklere saldırdıkları gibi saldırırlar. Hayvan gibi şükürsüz, yaratıcısını ikram edenin düşünmeksizin yerler. اَيَّا اِلَيْسَلَوَمْ هِمْمَتُونَ اِنَّا ve وَفُرُوْجُونَ Onların bütün himbet ve gayretleri, çaba ve düşünceleri nedir? Karınlarıdır ve ferçleridir. Bu ikisini düşünürler. Yani mutfak, tuvalet. Mutfak, tuvalet. Mutfakta doldurur, tuvalette boşaltır. Doldur, boşalt makinası gibidirler onlar. Ve lahayrete fitun ahirete. Öyle dertleri yok. Ahirete de hiç iltifat etmezler. Ahirete de hiç yönelmezler. Bütün hedefleri, himmetleri, gayretleri karınları ve ferçleridir. Düşünceleri hep bunun üzerinedir. O halde düşüncesi, himmeti, gayreti bu olanın ve naru ateşle nedir? meskenlehum onların mesvasıdır onların varacakları yerdir mehbetıdır onların yuvalarıdır evleridir barınaklarıdır menzilün yerleri ve makamün memâsîrün makamları ve varacakları yerde cehennemdir ve keleymin kariyetin nice kariye ve kem yani sayı bildiriyor nice kariye urîde biha ehlüha yani kariye derken ehle kariye Ehle kariye, yani ve kendi min ehli kariyetin nice şehirler sahip şehir ehli manasına geliyor ki onlar o kariye ehli o şehir ehli şehirler değil, şehir ehli mesela bazı meallerde öyle demiş şehir demiş, oysa şehir ehli ki onlar neydi? Eşet kuvveten min kariyetike Mekke. Ey habibim, senin o Mekke'deki kimselerin gücünden onlar daha güçlüydi. At ve semut kavmi gibi onlar daha güçlüydi. Ey ahlâha, yani onların ehli, o karyelerin ehli, senin karyenin ehlinden güç ve kuvvet bakımından daha şiddetli idiler. Elleti, o senin kavmin ki karye ehlin ki ahiretke ne yaptı? Seni çıkarttı. Ha ru'iye ru laf sukariye. burada ne yapmış oldu? Kar'ye lafzı rihayet edilmiş oldu. Bu gözetilmiş oldu. Bu nazara verilmiş oldu. Ha, ehl -eh o kavmin seni çıkartan seni çıkartan kavminin ehli ehlinden daha kuvvetliydiler öncekiler. Ehle işte biz onları helak ettik. Ruya mana, kariye el-ûlâ. Bu da aynen birincide olduğu gibi kariye olaraktan riayet edilmiş, bu durum gözetilmiş. Böylece onları biz helak ettik ama fela nâsire lehûm min ihlâkina. Helak etmemizden dolayı onların herhangi bir yardımcısı da olmadı. Yardımcısı olmaksızın, hiçbir yardımda görmeksizin biz onları helak ettik. Efe menkâne. Kimdir kâne alâ beyyînetin hüccetin ve bürhanin min rabbi? Rabbisinden bir beyan, bir değil ve bürhan üzerine gelen gibi midir? Ki, ki onlar kim? Behümül mü'minun. Onlar da mü'minlerdir. Bu insanlar şunlar gibidir midir? O kemen, o kimse gibi ki, lahu kendisine su amelihi. Kendisine kötü ameli güzel gösterilen kimse gibi midir ki o ne yapıyor? O kötü olan amelini güzel görüyor, yanlışını doğru görüyor. O kişi kendisine değil gelen Rabbisinden beyan gelen kimse bu kimse gibi midir? Yani kısacası mümin kafir gibi midir? Ki o kişi ne yapıyor? وَتَّبَوْ <gülüyor> اَهْوَاَهُمْ Kendi heva ve hevesine, arzuna, keyiflerine uyuyor. فِي <gülüyor> اِبَادَةِ Kafasına göre gidiyor, puta tapıyor. E yani, la مُمَاسَلَةَ بَيْنَهُمَا Elbette ki bu ikisi, müminle o kafir arasında herhangi bir mümaseret ve benzerlik bir misliyet durumu söz konusu değildir. Meselü misali, Eyyâni sıfatul cenneti, cennetin misali, sıfatı, özelliği, o cennet ki elletimu idel el mutlakun, müttekilere, Allah'tan korkanlara vaat edilmiş olan cennetin misali, el müştereketü beyne dâhiliha, oraya girenler arasında taksim edilmiş, müşterek, ortak olan cennetin misali, bu müttedadır, haberi de şudur. Haberi geliyor, Fiha o cennetlerde vardır. Enhâ'l neyirler, neyden? minmâ sudan. Nasıl bir su? Hayri asinin, hayri mutahirin, bulan bulanmayan, değişmeyen, değişken olmayan, herhangi bir ağrızi bir durum kendisine ağrız olmayan, böylece bozulmayan sular vardır orada. De, dünya sularının kanalizasyon karışımı bozuluyor, orada bozulmuyor. Bir hilafı mağid dünya, dünyanın suyun hilafına bir بِعَارِزٍ Çünkü dünyadaki su ne yapıyor? arizi bir sebeple, dış sebep ile o sürekli değişken bir hal alıyor. De, suyun değeri sürekli değişiyor. Daha ney var o cennette? وَاَنْحَارُوا Nehirler var. Neyden? minne benim Sütten لَمْ يَتَخَيَّرْ تَعْمُوا Öyle ki onun tadı da değişmiyor. Sürekli tadı artarak devam ediyor. بِالْقِلَافِ لَبَنِبْ dünya Çünkü dünyadaki sütlerin aksine olarak niye çünkü lihurrucuhi min çünkü dünyadaki sütler nereden çıkıyor? Memeden çıkıyor. Dünyadaki memeden çıkan sütlerin aksine cennetteki süt nehirleri tatları değişmek sizin devam etmiş oluyor. Ve enharu daha orada nehirler, neyden nehirler? Min hamrin Lezzetin, lezzetli, lezizetin, lezzetli içecekler de vardır. Kim için? Leşşaribîn. İçmek isteyenler, içecekler için orada cennette içecek nehirler, iç, içme için kullanılan nehirler vardır. Daha önce de geçti, ham içki manasına da dünyada gelir. Fakat ne demişti? Aklı gidermeyen, yani bir rahatlık veren içecekler, içecek nehirleri orada vardır. Burada da zaten diyor bir ilahi hamile dünya dünyadaki içeceklerin aksine. Fehim Halim çünkü dünyadaki o içecek keri her gün en de anında bir pislik veriyor, çirkinlik veriyor. Daha ne vardır? Enharumin ahsenin baldan nehirler vardır. O baldan nehirler ki musafa saf ve berrak, süzülmüş, öz. Yani bir ilahi aseli dünya. Yine dünyadaki balın aksine orada da süzülmüş. Saf ve berrar baldan nehirler vardır. Hoş oluyor değil mi? <gülüyor> baldan nehirler, yani zevki artıyor değil mi? Fena çünkü o yukarıdaki Çünkü dünyadaki bal ne yapıyor? Ananın karnından çıkmış oluyor. Yuhale turşsem a Onun karnından çıkınca bu sefer ne yapmış oluyor? Ona Petek de karışmış oluyor. Petek gibi, başka şey gibi, peteğe konulan şeyler vesairelerde veya çiçekten getirmişse çiçeğin bazı özellikleri de ona otomatikman ayağından getirdiği şeylerde katıla karışabiliyor. وَلَهُمْ fiha, esnafun Ve aynı zamanda o cennette çeşitli sınıflar. مَيْدَا مِنْكُرْ لِسْسَمَرَاتِ Her türlü meyvelerden çeşitli onlar için sınıflar, çeşitli meyveler vardır. He, en önemlisine geldi. Ki en önemlisini en sonuna koyuyor Rabbimiz. Ve orada daha ne var biliyor musunuz? Ve mağfiretün min Rabbim. Allah'tan bir bağış var. Bu bir rızayı da ifade ediyor. Allah'ın razı oluşunu. Rabblerinden bir bağış. Seni affettim. Bitti abu. Her şeye değebilecek. Seni affettim. Yani fehve anhum. Onlardan Allah razı olmuştur. Radıyallahu anhum. orada <gülüyor> anhum. Ha. İnşallah ablam öylesin. Ma yasamıyla ilgili Yukarıda zikredildiği üzere Allah onlara ihsan etmekle beraber onlardan razı olmuştur. Bifikaf ise gidir dünya. Dünyadaki köle kölenin efendisinin gibi değil. Kölenin efendisi bir yanlış yaptı bir köleye hemen hadi tarlayı sür bir ceza verebiliyor. Orada Allah affediyor. İnşallah. فَيْنَوْ قَدْ يَقُونُ ma اِحْسَانِيْا اِلَيْا سَاحِطًا اَلَيْهِمْ Dünyadaki efendine ne yapıyor? Kölesine iyilik yapmakla beraber hiddet ediyor, kısıp bağırabiliyor. Ama Cenab-ı Hak onlardan inşallah Rabbin öyle etsin, razı olmuş olur. Peki, aynı yukarıda benzeri geçti ya. Kemer o kimse gibi midir? o kimse ki filmler. finnar. Cehennemde ebedi kalan kimse gibi midir? Bu haber müttede-i mukadderun. Mukadder bir müttedanın haberidir. Ey yani, emmen o kimse mi ki, hüve hazen nâimî, işte bu yukarıda saymış olduğu, bu nimetler içerisinde olan kimse gibi midir cehennemde olan kimse? Bir benzerlik var mı? Yok. Çünkü biri cehennemde, diğeri cennette nimetler içerisinde. Niye onun benzeri değildir cehennemdeki o ebedi kalacak olan? Çünkü ona su içirilir cehennemdekine nasıl bir su <gülüyor> hamimen şediden harareti kaynar bir su içirilir ona İçince ne olur fakat <gülüyor> taemahum bağırsakları kesilir biter mah olur yok olur ey yani mesarinum ve haracet min öyle ki arkasından çıkacak derecede bütün o iç, içteki bütün o bağırsaklarını tamamen yok eder, parçalar. Böyle bir şey onun için arkasından çıkacak derecede si kaynar, sıcak su vardır. <gülüyor> Ve bu da nedir? cem ma'in, mi-mi'an. cem'idir. Bir kasri, kas ile. Evet. Hocam hani bağırsakla yırtılır dediniz Peki o yeniden azap bitiyor mu? Öyle yırtılıyor mu? Cehennemde Ney ebedi aynı hal var? devam ediyor. Aynı hal devam ediyor. Kafir çünkü orada ne demişti? Halidine demişti. Yani onlar orada ebedi kalırlar. Şimdi ebedi kalınca ne olacak? Orada aynı azap ebediyen devam etmiş oluyor. Yani belli bir süre içerisinde kalıp da ondan sonra tekrar çıkıyor değil yani. Tekrar bitiyor değil, bu hal ebediyen devam etmiş oluyor. Sürekli bir şekilde devam etmiyor. Su diye istiyor, kendisine kaynar su veriliyor. Su istiyor, kendisine kaynar su veriliyor ve aynı şekilde o kaynar su neticesinde ne yapıyor, onun içini dışını bağırsaklarını mahvediyor ve adeta arkasından hani ishal olmuş bir insanın kötü bir ishal olmuş olan olan bir insan durumu gibi arkasından adeta çıkmış oluyor. Ve elle ve elle an ya imni kawli Yani bu M A bu çoğul olmuş oluyor. Bağırsaklarını. Tekili neydi? Niyan. Yani ne yapmış olur? Niyayan maslarından da o şekilde de bu gelmiş. oraydan da bağlantılı olmuş olur. Evet, meminum, onlardan bir kısmı, yani ey küffar o kafirlerden bir kısmı men o kimselerdir ki yani onlardan böyleleri de var. kafirlerin içerisinde. Ne yapıyorlar? Sana kulak veriyorlar. Seni dinliyorlar. Fî hutbetir cümî Ki öyle yapıyorlarmış. Cuma hutbesini Efendimiz verince veya gece evde Kur'an-ı Kerim okuyunca geliyor orada onu dinliyorlar. Acaba ne diyor? Ama seyredir hocam değil mi? Seyredir Tabii gönülleri hoşnut oluyor. Hatta bununla ilgili olarak anlatılır. Ebu Süfyan ile Müslüman olmadan evler Ebu Cehil. Gizlice geliyor Efendimizin evinin duvarının dibinde Kur'an dinliyor. Tabii gece karanlık birbirini görmüyor. Hareket edince birbirlerini de Sen kimsin, sen kimsin Ebu Cehil ve Ebu Süfyan. Ve ne diyorlar ki bak aman ha Mekkeliler duyarsa Mahvolur, hep Müslüman olur. E bir daha gelmeyelim. Söz mü söz? <gülüyor> Ertesi güne yine aynı durum, yine geliyorlar. Ertesi güne yine aynı durum, üç kere bu olay tekrar ediyor. Üçüncüsünde kesin yeminleşerek, bak söz, bir daha gelmeyelim çünkü eğer böyle yapar, Mekkeliler bunu duyarsa, herkes Müslüman olur diyerekten kesin yemin edip söz veriyor, ondan sonra gelmiyorlar. Ama o kadar tatlı mest kendilerini rahatlatıyor ki, Kur'an okurken veya Cuma hutbesinde gelip Efendimiz'e kulak veriyorlar, acaba ne diyor diye. Ki onlar onlardaki mümür münafıkun. Bu da tabii iyi niyetle olan olduğu gibi münafıklık amacıyla, fitne çıkartmak amacıyla, bazı şeylerden haberdar olup münafık, Müslümanların arasını bozmak amacıyla da gelip dinleyen münafıklar var. İşte bu münafıklar kulak veren bu münafıklar ne yapıyorlar? Hatta iza haracı min indike senin yanından ayrıldıktan sonra dinledikten sonra kâlû derler kime dinlesine uğrul ilme? Kendilerine ilim verilenlere derler kim onlar? Libulama istahab, sahabenin alimleri minhum mesela Cim ibn Mesud gibi sahabenin abi ibn Abbas gibi bunlara gelir derler istihza alaycı ve suhriyeten dalga geçerek alaycı bir tavırla dalga geçerek onlara derler maza anifen anif aslında unuf kötünden de geliyor burun manasına geliyor fakat buradaki burun yani burun dikerekten burun kaldıraraktan burunlarını dikerekten onlar diyorlar ki onlar diyorlar ki burunları diyor ki bu ne? bu ne diyor? bu ne diyor? yani en Sa, yani laner bu kıyamet hakkında ne diyor, kendisine dönmeyiz, laner cüleyi, ona dönmeyeceğimiz o şey hakkında ne diyor, o kıyamet hakkında ne diyor derler. Burada tabii ki bunu alay olsun diye, o, he, az önce mazakale anife, burnlarını dikerek az önce ne dedi Muhammed? Yani Eysa, o kıyamet hakkında ki laner cüleyhi, tekrar biz ona dönmeyeceğiz diyen o münafıklar Kulaike işte onlar var ya o münafıklar اَلَّزْمِيَ Allah اللّٰهُ عَلٰى قُلُولِهِ مُلْكُفْرِيهِ Allah onların kalplerini küfürle mühürlemiştir tabaklamıştır, kaplamıştır, kaplamıştır onları mühür, mühürlemiştir adeta kalplerini Onlar ne yaparlar? وَتَّقَوْا اَهْبَاءَهُمْ Kendi isteklerine uyarlar, heva ve arzularına فِي münafıklık konuşturuğusunda kendi heva ve heveslerine uyarlar ama onlar o hidayette olanlar elbe Onlar ise za da Allah arttırır huden onların hidayetlerini. Ve ata ve onlara ne yapar takvalarını verir. Yani en hem en bihi cehennemden kendilerini uzaklaştıracak, kaçıracak olan o takvayı Allah onlara ilham eder. Ondan onlar sakınmış olurlar. Evet. 18'de kısa bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim. وَاَخْلُ دَوَاهُمْ وَاَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bismillahirrahmanirrahim. Evet yine Muhammed Suresi'nde sonunda demiştik İşte münafıklar geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hubbede dinliyorlar. Ve işte bu ne dedi? Yani bu ne dedi diyerekten az önce ne söyledi diyerekten ey kıyamet hakkında e yani, la ilehi, biz onun görüşüne, sözüne müracaat etmeyiz diyerekten münafıkların durumuna, heva ve heveslerine tabi olup Allah'ın onların kalplerini mühürlediğini ifade ettikten sonra 18. ayetten itibaren devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Feher yanzurune Buradaki yanzurune, yantazirune manası bakmazlar mı? Yani beklemiyorlar mı? intizar etmek, beklemek manasına gelir. Fer yanzurle beklemiyorlar mı? onlar illa saat, ancak kıyameti bekliyorlar. Yani o kıyametin neyini? En kendilerine gelmesini. Bedel ihtimalin saat, Sağdan bedeldir. Bedel ihtimaldir. E yani leysel emru illa en te'diyhem. Durum kendilerine geldiği gibi iş, hal ve vaziyet kendilerine geldiği gibi değildir. Bahteten, yani ansızın, ente etyevim, kıyamet ente etyevim, onlara gelir, nasıl gelir? Bahteten, ansızın, yoksa kendilerinin e, beklediği gibi, işte tamam haberimiz var, geliyor, gelecek, tedbir alalım gibi değil. Füc eten aniden, ansızın gelir. Fakat câ eşrah tuha, ki onun alâmatuha, alametleri de, izleri de, işaretleri de gelmiştir. Amin. Mesela onların alametlerinden minha birisi nedir? Haa bi'effetün nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gelmesidir. Çünkü Efendimiz'e ne diyoruz? Ahir zaman peygamberi. Ahir zaman peygamberi olması demek ki kıyamet Alametlerinden en birincisi Efendimizin gelmesi daha ve inşikal kameri ayın ikiye yarılması ve duhan ve duman olayı ki kıyametin on tane büyük yüzlerce de küçük alametleri var hele hele bu zamanda Efendimizden bu yana 1400 sene geçmiş alametleri daha da çok olaraktan ortaya çıkmıştır. Bu büyük alametleri gerçekten nasıl açıklamazlar? Yok, 10 tane büyük alamet gerçekleşecek. Yani Mehdi'den tutta, Deccal'dan tutta, işte diyebilirim alt versiyonları olan Süfyan'dan tutta, işte doğudan bir ateşin çıkıp onları önüne katılmasına, Hazreti İsa'nın huzuruna kadar, 10 tane büyük alamet, kıyametin yakın olduğunun en büyük alametleri. Onun dışında yüzlerce küçük alamet ki, mesela onlardan çok, kötülüğün yayılması, güvensizlik, adaletsizlik, hatta birinde diyor ki, تَتَقَوَلُونَ dünya. Şimdi ki gökdelenler dünyamıza yarım <gülüyor> asırdır bir asırdır girmiş. Gökdelenler olacak diyor efendimiz. dünya. <gülüyor> o zamanlar efendimiz haber veriyor <gülüyor> O kıyametin gelmiş olmasının onlara faydası nedir? Fenalehim, <gülüyor> onlara bu durum ne fayda verir? Onlar için bunun faydası nedir? Yizikrahum. <gülüyor> <gülüyor> Tevekkülüm bunu düşünmüş olmaların tevekkül etmelerinin onlara faydası nedir? Yani eylayan faum, bu durum onlara bir fayda vermez ki. Falem bil ki, ennehu shanuhal vaziyet şudur ki, la ilaha illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani dünya Muhammed ala lirke biz hâlike el kıyamete Kıyamet gününde fayda verecek olan bu hale, bu ilme, bu durumu, bu bilgiye devam et, daim ol. La ilahe illallah demeye devam et. Daha ne yap? Bil. Günahlarına tevbe et. İşte burada aslında dün de öyle düşündüydüm, daha önce de ifade ettim. Aslında istiğfar günahtan dolayı yapılmaz. Yapılırsa o ayrı, zaten mecburidir. Ama normal istiğfar kirlenmeden temizlenmektir. Kirlenmeden temizlenmektir. İstiğfar insanın manen yükselmesidir. Efendimiz diyor ki mesela ben günde yüz defa tevbe ediyorum. Ve böylece altta da diyecek, böylece Allah bu ayet ile bize de bir yol açmış oluyor. Efendimiz beraber tevbe ve istiğfara devam et. Tevbe ve istiğfar günahtan dolayı yapılmaz. Yani tevbe ve istiğfarı, istiğfar insanın manen yükselmesine, yücelmesine sebep olur. Ben günde yüz kere tevbe ediyorum derken Efendimiz her gün yüz mertebe kat ediyor. Ne diyor Efendimiz? İki güne eşit olan zarardadır. Bu ne demektir? Efendimizin dünü ile bugüne arasında yüz derece var. Yarın arasında da bugünkünden yüz derece var. Her gün tevbe ve istiğfar ile yüz derece Efendimiz kat etmiş oluyor, mertebe güçlenmiş yani. Aynen. Önlem, önlem alma, bir alma, arınma, temizlenme, kirlenmeme, günaha düşmeme bunun önlemleri. O istiğfar manevi bir temizliktir. İstiğfar manevi bir temizliktir, sürekli bir şekilde. Hani şuna benzer, İlla senin bilgisayarına virüs girdikten sonra antivirüsü kullanman gerekmez. Evet. Antivirüsü devamlı kullandığını ne olur? Bilgisayarın daha da güçlenmiş olur. Hinti. Ufak tefek ne varsa hepsini alıp götürmüş olur. Onun için temel olaraktan illa virüs olduğunda bilgisayarınızı taratmazsınız. Her zaman için bilgisayarın taratılması, o bilgisayarın güçlenmesi için gereklidir. Onun için ve stavfirliden yani Yani değil Allah için ne yap? günahına istiğfarda bulun. Demin de söylediğim gibi peygamberlerin beş sıfatından birisi ismet sıfatı. Günah işlemezler. Onlar için zelle vardır. Hayatları kayar. Allah tarafından korundukları içindir ki günaha düşmezler. İnele o zalike ma'şmedi. İşte burada dediği gibi litesinden de bir ümmete hu ve kaffa Niye bunu söylüyor? Ta ki ümmetine bir sünnet yolu açılmış olsun. Ümmeti içinde tevbe ve istiğfarda bulunmak sünnet olsun ve ümmeti de bunu efendimizden beraber efendimizle ne yapmıştır bir rivayete göre 70 defa bir rivayete göre 100 defa ki kalemine bir burada bulduruyor inni esla fiulullah fikrriya bil mi her gün 100 defa tevbe ettiğini raba müstümde de geçmiş oluyor ve minin vel mina Mü'min erkek ve mü'min kadınlar için. Fihi burada ne vardı? İkisini ayrı ayrı zikretmesin. Erkeklere, kadınlara ayrı ayrı zikretmesi nedir? İkramun lehum bir emri bileyim bir istiğfar lehum. Onlara istiğfarı nebisinin emretmesiyle onlara da nedir? Bu bir ikramdır. Ha, günahlarını tevbe et. Mü'min erkek ve mü'min kadınlar için. Ha, on, burada hakikaten bir lütuf, bir ikram. Cenab-ı Hakk'ın mü'min erkek ve kadınların içerisine... Dahi etmiş olması. Vallahi ya'lemu ya muhakkak ki ya Allah ne yapar? Mütakallebekum Mutasarrafakum li eşvalikum billahale. Gündüz bunun ile meşgul olmuş olmanızdan dolayı Cenab-ı ne yapar? Elbette ki bilir. Meşgul olacağınız, dönüp dolaşacağınız şeyleri elbette ki Cenab-ı bilmiş olur ve mesvakum yani gündüz meşguliyetlerinizi aynı zamanda gece de yatma durumunuzu yatağa girmiş olmanızı bilir. Yani uyanık halinizi de bilir, uyku halinizi de Allah dönüp dolaşmalarınızı hepsini elbette ki tasarruflarınızı, hal ve hareketlerinizi her şeyi bilir. Yani ihvârimu bi cemî'i Allah bütün hallerinizi bilir. Lâyat ve aley Ona hiçbir şekilde Halmas, Fazıl, ne yapın, Sakın Allah'tan korkun, çünkü o her şeyden haberdar. Ben Kitab Burada ne vardır? Gerek müminlere gerekse müminata, başkalarına da bir hitap vardır. Ve Korûllesin Ameenu, İman edenler ve Korûllesin Ameenu, İman edenler derler. Tarabenül Cihade cihadı talep etmek amacıyla iman edenler derler. Levla, buradaki levla, fellâ anasına. Levla <gülüyor> musre suretün fîhâ zikrûl cihâdi içerisinde cihadı zikretilmiş olduğu bir sure indirilseydi ya bir sure indirilseydi ya, yani cihad ile ilgili olan içinde cihadır olmuş olduğu bir sure indirilseydi ya. Feza ulule suretul muhtememun her ne vakit muhkem yani la min sah'in haşeyun neshedilmemiş hükmü kaldırılmamış kesin ifade eden bir sure her ne vakit ki onlara indirildiği zaman ve sukere fi'l qital ve onun içerisinde de ne var? qital savaş emzikle diliyor. Eyyu talebuhu yani kendilerinin istemiş olduğu savaşlar içerisinde zikrediliyor. İşte sen görürsün elde dîne o kimseleri ki fî kulûbihîm Kalplerinde ne vardır? maradun kalplerinde bir hastalığın olduğunu görürsün. Hastalıktan kasıt şekkûn, bir tereddüt, bir şüphe. Ki vehûm-i işte o savaş durumu, bir emir durumu, mühkem durumuna ne yapar? Münafıkların içerisinde şüphe ve tereddütlerin depreşmesine neden hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Ya ile ilayike onlar sana bakarlar. Onlar sana bakarlar. Ne gibi nazaran bakşıye aleyhi min el Ölümden dolayı kendilerine baygınlık gelmiş, başlarını kapamış, kendilerine baygınlık gelmiş olan insanların bakışı gibi bakarlar. Yani şaşkın bir vaziyette. Khafen minhu ve kerahiyeten o savaş durumundan korktukları, ölümden korktukları ve onu kerih gördükleri için onlar sana baygın bir insanın durumu, ölüm baygınlığı geçiren bir insanın durumu gibi bakarlar. E yani Savaşmaktan korkar ve onu kendilerine ağır, çirkin görürler. Evet O münafıklar demek ki hoş görmüyor fe en aleve bi tedavunu haberu ta'atun onlar için evla olan nedir taattır daha kavlun ma'ruf yani hasanun senin için güzel olan hoş bir sözdür onlar için yani onlara söylenecek olan hoş güzel bir söz ve aynı zamanda ve aynı zamanda onlar için uygun olan taat ve itaatdir yani onların vazitesi itaat ve güzel söz söylemek idi diyelim ifade etmiş oluyor. فَلَوْا eğer صَدَكُ Eğer onlar tasdik etseler, yani, fil iman ve taati, iman ve itaat konusunda sadık olsalar, hak ve hakikati tasdik etseler, beyan etseler bu ne olur? لَكَانَ خَيْرَنْ He, bu durum onlar için daha elbette ki hayırlı olmuş olur He, bu cümletü lev evet lev cümlesi lev cümlesi feler lev cümlesi cevabı İsa İsa'nın cevabı olmuş oluyor yani demek ki demek ki onlara eğer bir, Pitar ile ilgili bir ayet gelmiş olsaydı onların kalplerindeki hastalık depreşir, ortaya çıkar ve onlar sana adeta cin çarpmış diyorlar ya cin çarpmış, ölüm çarpmış gibi sana korku içerisinde bakarlar ve onlar için evla olan nedir? Onlara güzel itaattır ve güzel sözdir. Ve feyza azemel emru eyyar furigel kitaru eğer Pitar farz olmuş olsa cihat, savaş, farz olmuş olsa fe izâ azemel emru biz orayı demin şey yaptık herhalde ey furidel fitâru eğer fitâl farz olmuş olsa emir, iş, azm olmuş olsa fe lev sadakullâhe böylece onlar Allah'a tasdik etmeleri le kâne onlar için elbette ki daha hayırlı olur. Dediği gibi burada lev ifadesi demek ki izânı her, şuradaki izanın cevabı olmuş oluyor. Yani demek ki az bir işi azmettiklerinde, düşündüklerinde kital farz olduğunda onların yapmaları ne? Elbette ki imanlarında sadakat onlar için elbette ki daha hayırlı olmuş olur. Çünkü münafıkların imanlarında o sıdk ve sadakat elbette ki yoktur. Fehel aseytüm yani ve fih iltifatun anil gıybeti gaiplikten üle Fitaba muhataplığa direkt men karşıdakine hitap ederekler muhataba geçiyor. La alekum umulur ki siz. Evet olur musunuz? Fehr asaytum olur musunuz? İntebelleytüm eğer siz yani ahraptım hanik imani. Eğer siz imandan yüz çevirirseniz. Ertüfsidu fil ard yeryüzünü nefesat çıkartmak üzere ve tukat yiyor erhamakum. Yani taodu ila el cahiyeti min albahi berkitali adam öldürme, yol kesme, azgınlık yapma gibi cahiliyet dönemindeki Taspi işleri gasp gibi, yol kesme gibi, öldürme gibi, akrabaları ziyaret etmeyi kesme gibi, yeryüzünde fesat gibi bir durum olursa bu hangi durumda imandan şu andaki halinizden imandan sırt çevirip döndüğünüzde? He, o zaman ulalce ey el-mufsiduna işte o Yer yüzünde fesat çıkartıp akrabalarla bağlantısını kesip zulmedenler ellezine o kimseler onlardır ki lanabumullah Allah onları lanetlemiş faasamme ve onları sağır etmiş an İstimail hakkı hakkı dinleme konusunda hakkı duymazlar ve ama absarhum ve Allah onların gözlerini de kör etmiş olmaktadır. Neyden antariyil huda hidayet yolundan Allah onların gözlerini kör etmiş. Onları hakkıyla dinlemekten onları Allah sağır etmiş olmaktadır. Burada 22. ayet. Şimdi uzun olduğu için cümleyi kopuk olmaması için düz olarak ifade edeyim. Demek ki siz iş başına gelecek olursanız yeryüzünde bozgunculuk çıkaracaksınız ve akrabalık bağlarınızı koparacaksınız. Öyle mi? Yani böyle mi yapacaksınız diyerekten onların o halini ifade ediyor. Bir önceki o 21. ayeti de toplu olarak ifade edecek olursam Onların vazifesi itaat ve güzel söz söylemekti. Sonra iş kesinleşince azamel emr. İş kesinleşince Allah'ın emrine sadakat gösterselerdi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu diye özet olaraktan bu iki ayet bunu beyan etmiş oluyor. 23. ayete geçince işte onlara Allah ne yapmış oldu? Hakkı dinlemekten sağır ve Doğru yola gitmekten de onların gözlerini, bundan dolayı Allah kör etmiş oldu. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ فَيَانِ فِعُونَ Hakkı bilmek için Kur'an'ı düşünmezler mi? يَتَدَبَّرُونَ <gülüyor> şu var, taakkul, akletmek, tefekkür, ince düşünmek, tedabbür, يَتَدَبَّرُونَ işin arka yönlerini de düşünmek, hikmet yönünü, kader yönünü, ötes ötelerini manasını derinliğini gerilerini de düşünme manasına. Efela hayeteedebberunel Kur'an. Yani hakkı bilmek için Kur'an'ı düşünmezler mi? El yoksa ala kulubihel Yoksa onların kalpleri üzerinde kilit mi vardır ki felayet hamunuhu o Kur'an'ın o hakikatlarını anlamıyorlar. Kalpleri bu noktada kilitli midir? İn ki الذين ertedû münafıklık sebebiyle o mürtet olanlar dinden dönmüş olanlar ala etbari'in gerisin geriye dönüp de mürtet olanlar minba'dı mâtebe gene dönünü da hidayet kendilerine açık olarak geldikten sonra gerisin geriye arkasın arkasıya münafıklık sebebiyle dönenler mürtet olanlar şeytan. Bu -e -e da şeytanı Maadebe genele mümhida. E şeytanu sevvelenehüm. Şeytan ne yapmıştır? On, onları onlara ze yenelenelim. Onlara güzel göstermiştir o saflıklarını. Ve en ve aynı zamanda onları şeytan ne yapmıştır? Burada Müslümanların da en büyük yarası tule emeldir. Tule emel. Yani hiç ölmeyecek gibi dünyada sürekli bir şekilde evet. uzun emeller evet. içerisindeki onunla da ilgili ayet gelecek evet. devam edecek ve emnare bu ne olur sen daha çok yaşayacaksın evet. orada oh, sen ölmezsin ki ya daha çok uzun emeller aldatmalar ile onları evet. hemen ile uzun yaşama şeyiyle ümitlendirir. Ve mümkün Şeytan'ı bir irade diye taala, fakat bu dinlere Şeytan onları bu tür emel ile emellendirdikten sonra onları ne yapmış olur gitmiş olur. Mürtet şu olmuş oluyor en ağır ceza mürtet içindir. Müslüman olduktan sonra ölen bir insan tereyanın bozulması gibi zehir olduğu içindir ki İslamiyet kafire hak hayatı tanıyor, mürted'e hak hayat tanımıyor. Çünkü kafir en azından <gülüyor> Bizim peygamberimize inanmasa bile başka peygamberlere inanır. İsa'ya, Musa'ya inanır. O ayran gibidir, yoğurt gibidir. Bozulsa veya su katarsın, limon sıkarsın, tuz koyarsın içilebilir. Ama bir Müslüman tereyağı gibi olduğu için bir bozulgu bir işe yaramaz. Artık zehir sıkkım olur. Onun için gayrimüslim ile, ecdat da bunu bin senedir göstermiş, ona cizye verdiği zaman hak hayatlanıyor ama mürted olan insan tamamen tefessü ettiği içindir ki İslamiyet ona hak hayat tanımamış oluyor. Bütün işlerini kaybediyor hocam değil mi? Tamamen tefessü ediyor, tamamen bitiyor yani. Yani insanlık rağmına bir değer, değer de kalmıyor. Bir şey söyleyeyim hocam huzurlara. Mesela bazı insanlar var, ben diyor ya diyor, hocam diyor, Kur'an-ı Kerim'de öğrendim diyor, bir baktım unuttum diyor. Başta işte çok kötü bir şey diyorsun. Şimdi o ha, ayrı, o ayrı da mesela, bu mürted olup da yani Müslüman olup da İslam dininden tamamen çıkmış olan, İslam'ın boyunduruğunu kabul etmeye çıkmış olan insan tamamen tefessü etmiş, hayra kabiliyeti olmamış oluyor. لَٰلِكَ اَا اِدْلَانُواۜ Onların bu sapıtması bir en şu sebep ki? Onların bu sapıtmalarının sebebi, hikmeti şudur ki yani tabii kendi iradeleriyle, kendi iradeleriyle onlar sapıtıyor, Tabii ki bunun üzerine de şeytan onlara hayatı güzel gösteriyor, iyi gösteriyor. Onlar da o şeytanın o şeyinden dolayı aldatana aldanaraktan o kötülük içerisinde, o kötülüğü yapmak içerisinde devam ediyor. Müslümanların da en büyük hakikaten imtihanı tuğr Yani uzun hayaller peşinde koşmak. Yani sanki hiç ahirete gitmeyecek, ölüm kendisine gelmeyecek bu vaziyet içerisinde olma Müslüman'ın emeğine para, para olunca tamam mı? Ne geçiyor Evet, o tuğla emele geçiyor, ölmeyecek gibi o bir vaziyet içerisinde Müslüman'ın en büyük imtihanı. Ha, şu sebeple de ki karnı derler, لِلَّزِيْ Allah'ın Allah indirdiğini hoş görmeyenler için derler, ey yani bir üşük ile üşükerlere, سَلُطِينَ okum şey bazı ameller bazı konularda size itaat edeceğiz eğer el muhavarat ala adavetil nebiyye Muhammed'e nebiye düşmanlıkta yardım etmek yardımlaşma ve tesbiyetun nas ala cihadima ve aynı zamanda sizinle beraber cihattan insanları alı koymak konusunda alı koymak konusunda size yardım edeceğiz harru zalikesirler bunu aralarında gizlice konuşurlar, fısıltı halinde. Allah ne yapar? Bazı haraullata ale. Allah ise onların bu durumunu açığa vurur, açığa çıkartır. He. Yani demek ki onlar Allah'ın kendilerini indirdiğini hoş görmeye o kimseler ne yaparlar? Bazı noktalarda diğer müşriklere puta kapanlara size itaat edeceğiz, uyacağız. Hangi konuda Muhammed'e düşmanlı? Cihada çıkma konusunda insanları alıkoymak konusunda gizlice kendi aralarında bu münafıklığı yaparlar. Allah ise bunu ortaya çıkartır. Çünkü Allah yarabımızdır, rahîm. Elbette ki Allah onların gizliliklerini bilicidir, bilendir. Öyle cana fekeyfe <gülüyor> Hal nasıl olur? Onların durumu nasıl olur? İza teveffet ümür <gülüyor> meleiketü. Melekeler onları Öldürdüklerinde, melenkeler onları öldürdüklerinde ve keyfa halimiz hatırlatılmaya. Yadrimu ne? Harimine ki onlar ne yaparlar? Bucu Onların yüzlerine vururlar ve edbarı arkalarına. Zuhurun bir makam yemin hadid. Yani demirden bazı çubuklarla, yani diğer bir ifadeyle kamçılarla onlara vurduğunda yani deminkine de ek olarak yani sanki ölüm yok diyor ya oysa hadi melekler geldi onları öldürdü. Ahirete götürdü cehenneme onların yüzünü vurdu. Aynı zamanda onların arkalarına demirden kamçılarla vurdu. Böyle olduğunda onlar ne yaparlar artık? Bu küfür <gülüyor> hali üzerine ölmüş olmaları şu sebepledir o çünkü onlar neye tabi oldular? Ma Allah'ın gazap ettiği, hoşlanmadığı, razı olmadığı, kızmış olduğu şeye tabi oldular. Yani gittiler müşriklerle ortaklık yaptılar, Müslümanları engellediler. وَكَرِيْهُ Yani اَيَّالِ amel بِهَا يُرْضِهِ Allah'ın razı olacağı işleri yapmaktan, rızasına uygun olan işleri yapmaktan kaçındı ve onu kerih gördüler, çirkin gördüler. Bunun üzerine ne oldu? ve Allah da onlar amellerini boşa çıkartmış oldu. En yoksa en yoksa Kasi belesine Zanneder mi o kalplerinde hastalık olanlar? Neyi? Şunu. Şunu zanneder mi? En ile başlayan cümle maslar olaraktan Elle yuhice Allah amalhum. Allah'ın Onların içlerindeki, içlerindeki kimlerini çıkartmayacağını mı zannederler? Yüz yiro ah, ah gadeh, alen nebiy salihsinevel müminin. Gerek nebiye, gerekse de müminlere karşı, onların içlerinde beslemiş oldukları kimlerini Allah'ın ortaya çıkartmayacağını mı zannederler? Bir haset, bir kin, bir nefret, hem müminlere hem nebiye çıkartmayacağını Değil mı? Allah yukarıda demişti sırları bildiğine göre demek ne yapmış oluyor onların o içerisindeki kimlerini de ortaya çıkartıyor. Böyle eğer biz gizlemiş olsaydık ve ene'neke olur ey habibim biz sana onları gösterirdik. Biz sana onları bildir bilir bildirir anrakev onları sana tanıtır o kerler te esleme fihi ve feleareftu eğer biz gireseydik onları sana tanıtır, bildirirdik. Sen de onları bilirdin. Sen onları simalarından tanırdın. Alamama alametih yüzlerindeki simalarındaki alametlerinden o münafıkları kim olduğunu tanırdın. Ve ta'rifen, el-bahu Buradaki lam mahsuf olan bir kasalin cevabıdır. Muhakkak ve el sen de onları tanıyacaktın. Ve ma ba'da cevabı Ondan sonraki de onun cevabı. Nasıl tanıyacaktın? Nereden tanıyacaktın? Fî lahmil kavli. Sözlerinin tarzında, şivelerinden, söz ifadelerinden, lan burada şive manasına da geliyor. Sözlerinin şivelerinden, tarzlarından, yöntemlerinden. Ey manası, mânâvû idâ tekellemû şu ki, konuştuklarında indeki senin yanında bi el bir <gülüyor> yudû bimâ fî tehtîrûn senin yanında konuştuklarında ne yaparlar? Konuşma tarzından, arz ettiklerinde küçümsemek amacıyla, tüm Müslümanların işlerini küçümsemek amacıyla sana çıkışta bulunurlar. Onların o konuşmalarını Müslümanlar hakkındaki yaptıkları konuşmaları sebebiyle şivelerinden tanırdım. Vallahi ya'le amaretun. Elbette ki muhakkak ki Allah amellerinizi bilir. Wa ene le bil Muhakkak ve elbette ki, muhakkak ve elbette ki biz size haber vereceğiz. Yani nahta bir hukum, yani sizi sınayacağız, imtihan edeceğiz. Ne ile? Bil cihadi ve gayrihi. Gerek cihat, onun dışındaki şey ile muhakkak ve elbette ki biz sizi sınayacağız, imtihan edeceğiz, deneyeceğiz. Ne zamana kadar? Hatta nâleme, aleme zuhuru, ortaya çıkışı bilininceye kadar mücahidiyle mümkünle sabrıyla sizlerden cihat edip de sabredenler sabredenleri bilinceye bu gibi kişiler ortaya çıkıncaya kadar fil cihadi ve gayri cihat ve onun dışındaki durumlarda yani kim sabaat ediyor kim etmiyor kim dinliyor kim dinlemiyor durumları ortaya çıkıncaya kadar ve neblumuz huru ve aşağı çıkartacağız ahbar-ı durumlarınızı ne gibi minfaat ü itaat ve isyanukum fil cihadi ve hayni. Cihad ve emir gibi değişik durumlarda isyanınız ve itaatınız nedir? O durumları ve haber verip ortaya çıkarıncaya kadar ne yapacağız? Biz sizi yine yukarıdakiyle bağlantılı olarak çeşitli denemelerden, sınamalardan, eleklerden geçireceğiz. İnnen lezine kefaro Kafirlere gelince. Ve saddu ansebilillah. Allah'ın yolundan onlar ne yapar? Alıkoyar. Başta da söylediği gibi tarih-i hak yoldan. Ve şakur rasule ve peygambere muhalefet ederler. Ona sıkıntı verirler. Min badi ma'te beyelele Onlara hidayet açıkça ortaya geldikten sonra ne yaparlar? Rasule muhalefet ederler. Aykırı harekette bulunurlar. Karşı gelirler. Yani hidayetten kasıt Allah yolunda. İşte bu insanlar var ya len yedurullah asla Allah'a zarar veremez. Bak burada hani ellenkey izen demiştik ya. Şimdi eğer gramer bilinmezse eğer len yedurullah okusa o zaman Allah korusun Allah zarar verir vermez manası çıkıyor. Ama doğru olarak len he üstün kıldığı içindir ki ellenkey izen len yedurullah Allah a, Allah a zarar veremezler şeyden yani hiçbir şeyden ve Allah da onların amellerini boşa çıkarır. Yani yupty du amin ve sıla yukarında geçtiği gibi sadaka ve rahim gibi buna benzer yaptıkları iyiliklerini de boşa çıkarır. Ahiretleri yara ona ahirette de diye bir şey görmezler. Neseletfil mutnime min ashabi bedir bedir ashabından. Fakirlere, başkalarına ki yukarıda it'an-ı ta'an demişti. Başkalarına yemek yedirenler hakkında inmiş oldu. Evveya da fî kureyze ve nadir. Kureyze ve nadir kabileleri hakkında indiği de söylenmiş olur. Ya yüle zina En iman edenler. Atiullahu akiyon rasul. Bakın Allah'a ayrı zikrediyor, rasulü ayrı. Demek ki ehemmiyetli. Allah'a ve Rasulüne itaat ediniz. Allah'a itaat ediniz, Rasulüne itaat ediniz. Onu da aynı ve Mesela Ati'ullahe ve Rasul diyebilirdi. O da var gerçi. Burada özellikle ne yapıyor? Ati'ullah ve Ati'ul Rasul. Allah'a itaat ediniz, Rasul'e itaat ediniz. Ve la tuttilo amalekum bil maasi mesela. Mesela isyan etmek suretiyle amellerinizi boşa çıkartmayınız. <gülüyor> Kafirlere gelince yukarıdaki ehl-i imandı. <gülüyor> yani tarikihi Allah yolundan alıkoyanlar ki o yol nedir? <gülüyor> Hidayet olan Allah yolundan alıkoyanlar <gülüyor> sonra da ölüp gitti. Ne olarak? <gülüyor> Kafir olarak ölüp gittiği halde Allah'ın yolundan alıkoymuş olan insanlar işte onun cevabı geldi falan yafirallah lahem asla Buradakiler, dediğim gibi nefi istikbal ileride de Allah asla onları affetmez neselet fi ashabi'l qalib qalib ashabı hakkında inmiş olmaktadır asla ve asla Allah onları affetmez başka ayette ne diyordu inna'llaha gayfur en müşrikebi vea firma du rezalik yaşa Allah kendisine eş ve ortak koşulmanın dışında dilerse diğer günahları affeder. Demek ki bunu affetmez. Haa. Fela tehinur. Gevşemeyin. Laşkalaşmayın. Fela tedufu. Zafiyet göstermeyin. Ha, ki Efendimizin de o manada hadisi var. Hev. Müslümanların başına bela olan hev. Hevledir nedir ya Resulallah? İnsanların Birçok noktada ümitsizliğe düşmesi, ha. gevşemesi, laşkalaşması. baskı. Sıshı. Sıshı. Tamamen <gülüyor> insanların yıkan bu. Ve ted'o ile selme Ve aynı zamanda ve o selme Barışa çağırmayın. Yani ey suh minel ma'akif var. Kafirlerle beraber barışa çağırmayın. İna leqituluhum. Onlarla karşılaştıklarınızda barışa çağırmayın. Ne zaman? Hangi durumda ama? ve entum onlara galip geldiniz tam onları yeneceksiniz gel barış yapalım olur mu olmaz ha onlara üstün geldiğiniz bir durumda ne tavşeyi ne de onlarla barış masasına oturmayın bu zilletinubar <gülüyor> lamun kelime el galibun el kahirun onları galip ve üstün geldiğinizde vallahi mahkulu onları niye barış yaparsın zafiyet gösterdiğinden bir yardım almak için gerek yok ki Vallahu ma'akum. Allah avun ve nusre, yardım ve destek konusunda sizinle beraberdir. Öyle ki velen yeterekum, yankusukum asla damalekum. Sizin amellerinizi noksanlaştırmaz ve eksiltmez. Amellerinizden kasıt amellerinizin sevabını asla ve asla azaltmaz. İnnel hayatu'd-dünya ancak bu ancak dünya hayatı e'l-iştihar fiha, dünya hayatıyla meşguliyet nedir? La'ibun bir oyuncak ve ve bir eğlencedir dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir ve intu eğer siz Allah'a iman eder ve tette ve Allah'tan sakınır korkarsanız ve zaliki bu durum nedir? min umuril ahireti bu durum ahirette görülecek netice alınacak bir hal ve vaziyettir o zaman ne olur? yu'tikum ucurekum Allah sizin ücretinizi ödülünüzü verir ve la yesherkum envarekum ve mallarınızı da istemez yani sizden mallarınızı da elbette ki almaz istemez. Cemii a mallarınızı istemezlerken tümünü 40 da birini ister. Hepsini istemez yani. Ha, ne gibi beli zekatı maflumu fiha farz olan zekat gibi. Ne yapar? 40 da verirler. Hepsini verin demez. Ama ama inyes elkumu ha. Aman, aman. Eğer Allah malınızın 40 da 39'unu verin deseydin. Ve sizden istemiş olsaydı ve bunu da ne yapsaydı? <gülüyor> Feyyuh ısrar etseydi. Yok kesinlikle 40-39'unu vere vereceksiniz değil. Bir de bunu üsteleseydi. Yani yuvarlu fi talebea istesini isteğini mübalağlık etseydi. Arttırsaydı sürekli isteseydi talebini tekrarlasaydı. Yani sürekli bir şekilde üsteleyerek sizden eğer malınızı istemiş olsaydı siz ne yapardınız? Tep halu vermemek için cimrilikte bulunurdunuz. Cimrilik yapardınız. Bu da e, ve yukarı ve yukarıcı bu cimrilikte çıkartırdı. Neyi çıkarttırdı? Adaleti. İslam. İslam konusunda sizin içerisindeki kininizi de kin ve nefretinizi de ortaya çıkartırdı bu cimrilik. Allah çok istiyor. 140-39'unu 30 istiyor. Evet. Bu sefer ne? Bunu ısrar ediyor Allah. Üsteliyor. Bu sefer siz yani cimrilik yapardınız. Cimrilik yapınca ne yapardınız? İslamiyet'e karşı bir soğukluk, bir nefret, bir kim oluşmuş olurdu. Ha, ha entüm ha ula Ey siz! Ey şu kimseler! Ey siz. Ya! Ey siz! Ya entüm! Yani eysiz, siz! Ha ula! Şu kimseler! ne? Çağrılıyorsunuz. Neye? bütün فِيْسَ بِيْلِلّٰهِ Allah yolunda infak etmek için davet olunuyorsunuz. مَغْفُرُدَ عَلَيْكُمْ Size farz olan zekatı, öşrü vesaireyi vermekte davet olunuyorsunuz. فَمِنْكُمْ ben يَبْخَارِ Sizden bir kısmı var ki cimrilik yapıyor ve men yapkar. Yani sizden kim cimrilik yaparsa ve men yapkar. O otomatikmen cimrilik yapmış olur. Yani cimrilik yapmak isteyen insan cimrilik yapar fainema yedhulu en cimrilik yapan da ancak kendi nefsine cimrilik yapmış olur başkasına değil yani yukalu bakhila aleyhi anhu burada bakhil ifadesi iki şekilde gelir aleyhi ve anhu bakhila aleyhi bakhila anhu şeklinde gelir iki şekilde de gelmiş olur burada da diye an ile de gelmiş oldu an. Yani bu iki şekilde gelir. Gelirse bakile ifadesi. Vallahu ganiyyun an Allah sizlere vereceğiniz lafakaya zekata ihtiyacı yoktur. Allah zengindir, halidir. Ve entumü fukara. Siz fakirsiniz. İlahı kime karşı? Allah'a karşı. Ve in eğer an Allah'a itaattan yüz çevirirseniz, o zaman Allah ne yapar? Yastebdel kavmen gayretkum. Sizin dışınızdaki başka bir kavim ne sizi değiştirir. Yani sizi götürür, başka bir kavmi getirir. Eyyen yetharuqum bedelekum. Size bedel olarak sizin yerinize başka bir kavmi değiştirir getirir. Öyle ki sonra la yakunu ensamalu Onlar sizin gibi de olmazlar. Yani daha bir taatkar ve tevelli Allah itaat konusunda yüz yüz çevirme hususunda onlar sizin gibi de olmaz. Daha iyi olurlar. Yani sizi götürür sizden daha iyisini getirir. Bel belki muto'inehu azze ve celle, Aziz ve celil olan Allah'a onlar itaat etmiş olurlar. Bu ayhı alamin